İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Günaydın Selahattin, merhabalar. Haftanın karikatürlerinde neler var? Ee, i̇lk durağımız Nikaragua. Hmm. Nikaragua'da her yıl 1 Mart günü Nikaragua'da Ulusal Gazeteciler Günü olarak kutlanıyormuş. Yani geçtiğimiz Cuma günü kutlanmış. Hmm. Nikaragua'da gazetecilerin durumu malum. Biraz önce sıralamayı bilmiyordum da. Evet. Nasıl biz Nikaragua ile kıyaslarsak? Hukukun üstünlüğü mü? Nikaragua'da da... E, Bena değil galiba. Yani bir hayli tek adam ve eşinin diktatörlüğü var. Eski bir solcu gerillanın sonradan evet. da tek adama dönüşmesinin yarattığı büyük bir hukuksuzluk var. evet. Eşiyle birlikte, Murillo ile birlikte e, gayet güzel yönetiyorlar. Evet. E, basın kötü durumda tabi. Nicaragua'da ve e, o ünlü bir gazetecileri var. Carlos Fernando Camorro diye. O da e, ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Baskı politikası sonucunda. Evet. Camorro'nun gazetesi de geçen Aralık ayında polis tarafından basılmış yağmalanmıştı. Yani, yanılmıyorsam Ortega. bundan söz etmiştiniz. Evet, evet Ortega. Ya evet. Daniel Ortega Sandinista bir zamanlar e, solculukla ünlü Sandinista gerillalarının başıydı. Ama şimdi Geril alıktan mafya, mafyoziliğe doğru geçtiğine dair epey bir işaret var. Bir başka paralellik de var. Nikaragua'ya da bir kanal Çinli Çin sermayesiyle çılgın İstanbul projesi gibi bir kanal evet. açma durumu da var. E, güzel. Bir, bir de şey var. E, eşi e, Rosario, Murillo, e, şey ağaçları söktürmüş. Yerine plastik böyle çok hoş e, şekilli süslü ağaçlar e, diktirmiş, ekmiş. E, bütün <gülüyor> şehri bunlarla donatmış. Sübjektif samimiyete giriyor değil mi bu? Evet, evet. <gülüyor> Şimdi bir karakmalı karikatürist Pedro Molina'da e, zaman zaman karikatürlerini anlatıyorum programda. E, bu 1 Mart günü yerel bir televizyon kanalına bir röportaj verdi. Konuşmasında da bu Ortega-Murillo rejiminin e, basını kuşatma ve sindirme kampanyalarının başarılı olamayacağını. Kesinlikle bu tehditlerin mağduru olmayacağız dedi. E, bayağı iddialı konuştu. Ben izledim bunu. Videosunu izledim e, hmm. hafta sonu. Ve e, hmm. Ortega ile Morillo'yu da eşini e, acayip bir şekilde eleştiriyor. Yani karikatürlere gerçekten çok e, keskin e, e, bütün rejimi e, yaşanan sefalet ve bazı katliamlar da oluyor tabi. Bunlardan sorumlu tutuyor. E, benim anlatacağım karikatürde ise e, daha böyle simgesel bir anlatım tercih etmiş Pedro Molina. E, eline kalın mavi beyaz bir 3 e, bantan oluşan bir bayrak var. Nikaragua bayrağı. Son olarak kullanılıyor bu bayrak. E, ortadaki beyaz kuşağın Tam ortasından da kalınca bir zincir geçiyor. Zincirin ortasında beyaz bir güvercin durmuş. Hani malum beyaz güvercinin ağzında genelde bir zeytin dalı olur ya. Evet. Bu defa bir kalem var. Karikatürcülerin kullanmış olduğu divit dediğimiz çinim rekibi kalemi var kuşun ağzında. Kuş da o kalemle üzerinde durduğu kalın zinciri bir matkap gibi kullanarak yavaş yavaş oyuyor. Herhalde sonunda zincir kopacak ve basın özgür kalacak. Ee, karikatürde çok fazla simge var. Evet. Ee, zincir ise kısıtlanan basın özgürlüğünü e, simgeliyor. Tam da e, Pedro Molina'nın o e, basın toplantısı, daha doğrusu röportajlı televizyon röportajında söylediği şeylerle örtüşüyor. Evet. Sonuçta manifesto gibi bir karikatür. Ama bence başarılı. Çok başarılı evet. Ben de görebildiğim kadarıyla. Hı hı. E, i̇kinci karikatürümüz e, Türkiye'den. Aslında Tanor bu müthiş karikatürünü ben T24 kanalında gördüğümde e, daha önce görmüş olduğumu da hatırladım. E, ve yani tanıdığım e, bildiğimiz dostumuz Tanoral boş yere hem de böylesi güzel bir karikatürü tekrarlamaz mutlaka bir nedeni vardır diye düşündüm kendisini aradım hafta sonunda nerede bu karikatürü yıllar önce çizmiş e, ve e, ne zaman çizmiş bu Tarlabaşı yıkımlarının başladığı zaman e, bu evet Tarlabaşı yıkımlarının hikayesi ben de baktım ve ben araştırdım bir sitesinde kronolojik olarak çok çok güzel anlatılıyor. Yani bilmeyenler, gençler falan oradan bunu e, okusunlar. Çok enteresan. E, ve sanıyorum bu Tanora'nın karikatürü de o 80'lerden. Yani bezzettin Dalan döneminden falan geliyor. Ee, evet, yani çok ustaca da çizilmiş böyle ayrıntılar muazzam. Müthiş bir karikatür. E, anlatalım isterseniz. E, bir iş makinesi görüyoruz, kepçe. Bir binayı tam ortasından yıkmaya çalışıyor. Ee, kepçenin darbeleriyle ortasından bölünen binanın üst katları da kepçenin üzerine çökmek üzere. Yani tam bir felaket olacak birazdan. Ee, bina çökecek, kepçenin üstüne çökecek, operatör de altında kalacak falan. Parçalar düşmeye evet. başlamış İşte Evet, düşüyor böyle. Çok da güzel bir çizim. Ee, Altyazı ise şöyle, yapmayı bilmeyen yıkmayı da bilmiyor. Evet. Aslında da kendisini miyim var e, ta Peki bu karikatürü neden tekrarladı e, ben de bu hafta sonu dotum e, e, geçen hafta sonunda e, şey hafta içinde e, torunla birlikte biraz gezmeye gittik e, Mer geçtiğimiz hafta Bursa'da bir binanın yıkımı tam bu şekilde gerçekleşmiş e, iller Bankası'na ait eski bir bina İşçilerin ayrılmasından sonra caddeye böyle yıkılıp düşmüş. Evet ben neyse ki büyük bir tesadüf, mutlu bir tesadüf sonucu kimsenin yaralanmadı, ölmediği bir durum. Çok şükür, evet. evet. Yani karikatür mü yaşamı, yaşam mı karikatürü taklit ediyor? Hep konuşuyoruz ya burada. Evet. Bu defa gerçekten yaşam karikatürü taklit evet, etmiş. etmiş. Evet, evet. Ee, Avrupa'da karnaval zamanı, Zilya'da da öyle. Üçüncü karikatürümüz şeyden İtalya'dan. Şubat sonu ve Mart başında biliyorsunuz Avrupa'da e, gerçekten çok hoş karnavallar e, gerçekleşiyor. Küçük kentlerde daha çok hatta. New Orleans'de e, de, de tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, evet. dün akşam Mardi Gras programı vardı etraflıca orada da evet. Burada genellikle ünlü kişilerin, siyasetçilerin büyük boy kutlaları yapılıyor. Arabaların üzerinde, kamyonların üzerine e, koruyor, şehirde dolaşılıyor falan. Bazı kentlerde ben e, tanık oldum, e, karnaval sonunda bu kuklalar e, halkın e, önünde yakılıyor, ateşe veriliyor falan. Böyle enteresan bir e, gelenek. E, bu yıl İtalya'nın Lazio bölgesinde, Aprilia kentinde çok ilginç bir kukla vardı. Bunu nereden biliyorum? Karikatürist Marilena Nardi Ki kendisi de Türkiye'ye zaman zaman Gelmişliği vardır Müthiş bir karikatür çizmişti İhtiyar Avrupa isimli. Bu dev kuklada Nardi'nin karikatüründen ilham alınarak Yapıldı Ve tamamen Avrupa'yı temsil ediyordu Ben Karnaval'dan ziyade Bu güzel karikatürü anlatmak istiyorum Karikatür Böyle orta yaşın üzerinde Yerice bir hanfendi tasvir ediyor. Kadın yaşlı ama mihrap yerinde. E, kollar oldukça yapılı, güçlü. Boynu da öyle. Kadın ellerinin işaret parmaklarıyla kulaklarını tıklamış gözlerini de yummuş. Yani ne duymak istiyor ne de görmek. Kadının kıyafeti de ilginç. E, üzerinde belini iyice sıkan böyle viktoryan tarzı, dekolte, uzun, e, şık bir gece elbisesi var. Etek kısmı oldukça geniş. Eteğin altına muhtemelen bu tarlatan denilen sert kumaştan yapılmış bir iç giysi var. Hmm. Elbisenin rengi de mavi. Avrupa mavisi. Bel kısmında böyle dar bel kısmının hemen altında Avrupa Birliği yıldızları çepe çebre sıralanıyor. Ve kat kat bile tek böyle. Bol plili. Nasıl anlatıyorum? Kırmızalı gibi değil mi? Evet. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi geliyoruz karikatürün asıl can alıcı kısmına. Kumaş aslında aşağı doğru indikçe denize dönüşüyor. Ve o denizde denizde yüzmeye çabalayan boğulmakta olan onlarca insan var. Hatta en bir kısmı da, boğulmuş. Evet, evet. En altta da bakmış bir sandalın burnu görünüyor. Yani şunu diyor tamamen metaforik bir karikatür tabi bu. İhtiyar Avrupa eteğinde bu olan insanları ne görmek ne de duymak istiyor. BBOA sendromu. Bize bir şey olmaz abi ya da abla. Evet. Tamamen öyle. Evet. E, geçen haftanın en önemli olayı Trump ile Kim Jong-un'un buluşmasıydı. E, bu konuda dünya basınında çok sayıda karikatür çizildi. E, görüşmelerden de sonuç çıkmadı ama hala yankıları sürüyor. E, Trump'ın biraz da Nobel Barış Ödülü'nü alma hevesiyle gittiği bu buluşmaya e, birisi limon sıktı, rol çaldı. O da e, biliyorsunuz Trump'ın eski avukatı Michael Klein. Evet. Tam aynı gün eş zamanlı olarak Trump'ı o temsilciler meclisinde verdiği ifadede ölçülük dolandırıcılık ve düzenbazlıkla suçladı Trump. E, ve hatta Trump'ı korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum gibi bir şeyler söylemiş. Ee, basında Amerikan basını e, nedense Trump e, kim buluşmasından ziyade Michael Cohen'in itiraflarına daha çok ilgi gösterdi Amerika'da. İşte bu durumu özetleyen e, çok güzel bir karikatür çizmiş. Daryl Cagle, Amerikalı karikatürcü. E, çok gerçekçi bir karikatür. E, kim Jong Un'u ve Donald Trump'ı karikatürün solunda... Ee, onları böyle bırakıp Michael Cohen'e e doğru koşturan basın mensupları ordusunu böyle tam bir ordu izlerken görüyorsunuz. Kameralarıyla, mikrofonlar ile evet. Evet, evet böyle çok da güzel çizilmiş ee, koşuyorlar. Michael Cohen'in bakışlarından da kendisinin de pek mutlu olmadığı e, söylenebilir. Yani nedense onu da böyle bir tuhaf çizmiş. Fakat ilgi basının ilgisi Michael Cohen'e e yönelmişti ama ben evet. de bir şey söyleyeyim burada müsaadenle. Yani evet. e, hayatı taklit eden, e, karikatürü taklit eden hayatı taklit eden karikatür taklit eden hayat olmuş <gülüyor> ve e, Donald Trump son bir, yeni bir açıklamasına rastladım. E, nükleer, e, yani Kim Jong-un ile yapılan e, şey, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının tek sebebinin Roger Cohen olduğunu söylemiş açıkça Trump. Onu yüzünden i̇şte bu kadar. oldu demişim. İşte, i̇şte bu kadar. kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Durum budur yani. Muhtemelen bu karikatürü gördükten sonra söylemiş. Söylemiş olabilir evet. <gülüyor> Şimdi The Washington Post'un karikatüristi Nick Anderson ise Trump'ı çizmeye de görebilecek görmedi. O da Ender karikatüristlerden bir tanesi Trump'ı çizmeyen. Sadece Trump'ın mantığına değinmiş. Karikatürde sol tarafta kafeste kapatılmış bir göçmen çocuğunu görüyoruz. Ufacık bir çocuk böyle büyük kafeste ve tel örgülerin ardında kalmış. Altında da ne yazıyor? Threat yani tehdit. Evet. Daha tarafta ise büyükçe bir balistik füzeyi iki koluyla böyle halterci gibi havaya kaldırmış olan Kim Jong-un var. Ee, onun altında da not yani ha, o tehdit, da değil, tehdit diye değil diye yazıyor evet. <gülüyor> o da Trump'ın tehdit anlayışını böyle e, mantığını böyle hicvediyor son karikatürümüz e, dünya turumuzun son noktası Cezayir Cezayir seçimleri e, biliyorsunuz halk protestoları e, ikinci haftasına girdi hatta geçti bile Birçok şehirde, Cezayir'de binlerce kişi Cumhurbaşkanı Bu Teplikan'ın 18 Haziran, 18 Nisan'daki pardon gerçekleşecek seçimlere beşinci defa aday olma kararını protesto ediyorlar. 81 yaşındaki Bu Teplikan'ı artık görmek istemiyorlar. Hafta sonunda bu geçtiğimiz hafta sonu gösterilerde 183 kişi yaralanmış. Evet. Protestolar da da evet. Bir grup sivil e, polisleri protestoculardan korumak için kordon oluşturmuş. Bu da çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cezayirli ünlü karikatürcü var Ali Dilem. Hemen her gün e, Liberty Alceride gazetesinde konuyla ilgili böyle e, bu tefri kayıptığı alan karikatürler çiziyor. Evet. Hakikaten çok matrak karikatürler. Her biri bilmediğimden e, gırgır. Bu e, benim aldığım karikatürde de protestocuların önündeki polisler hicmedilmiş. Şimdi kalabalık bir protestocu grubu var. Pankartlar var işte degaj yani git diyor. E, bir diğeri üzerinde beş rakamı çizili böyle e, yeter artık gibisinden falan. E, onların önünde polisler var. E, en öndeki polis. Elinde megafon, öfkeli kalabalığa sesleniyor. Sosyal ağlara geri dön lütfen. <gülüyor> evet, sosyal ağlara geri dön. Fakat burada da yine aynı durum olduğunu söylemek zorundayım. Yeni öğrendiğim bu yani yeni değil ama şu gün çok uygun düştüğünü anladığım bir şey var. Yani karikatür sanatı hayat taklit ediyor diye. Burada da öyle bir durum var. Şimdi karikatürün taklidi gelmiş Cezayir'den Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika. E ülke çapındaki protesto gösterine rağmen gelecek ay seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamış. Ama iyi tarafı var. Bu son adaylığım olacak demiş. O 30 senedir zaten şeyde 82 yaşında ve hiç konuşmadığı da söyleniyor. Ahmet İnseldiç evet. Anaf da söyledi. Zaten anladığı, konuşmadığı gibi yaşadığı da şüpheli. Ama yeniden aday olacağını açıklamış. Ama kendisi yapmamış. Bir sözcüsü yeniden adayı. Evet, bir mektup okumuşlar galiba. Evet. Ve anayasayı değiştireceğim işte bir sürü vaatlerde bulunmuş fakat bu kampanya süresince kendisini hiç e, göstermeyeceklermiş bu da çok enteresan evet, e çünkü şey bu... gösterecek bir şey yok beyni alınmış durumda olduğu söyleniyor Aha. iyi bir yönetici aslında bence her ülkeye <gülüyor> evet. her ülkeye lazım <gülüyor> fakat e, şu karikatürde de ilginç bir şey var son anlattığımda yani sosyal ağlar daha tehlikesiz oluyor yeter ki sokağa çıkmayın abi diyor yani gidin sosyal ağlar ev, evinize kapanın e, evet. işte, ne yapacaksanız orada yapın internet üzerinden <gülüyor> imza kampanyası sosyal medya evet, evet. imza kampanyası aynen o konuyla da alakalı bir araştırma yayınlandı geçtiğimiz hafta. Hava sıcaklıkları değişmeye, artmaya başladığı zaman ya da aşırı düşmeye başladığı zaman atılan tweetlerin Facebook mesajlarında da bir artış görülüyormuş. Fakat artmaya devam ettiği zaman ve sıcak bir şekilde, anormal bir şekilde devam ettiği zaman bu sefer tweetler görülmüyormuş. Sadece başlangıçta yani. Bu da enteriş. Peki. Birazcık süreyi ben de açtım. Hep beraber açtık yani. Burada bitirelim herhalde. Peki iyi haftalar. Çok Görüm. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek. görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.